Abiler şimdi Me'arish diye bir sure var. Şimdi çok ilginç tevafuk etti sure. Ardından biraz çalışma yaptım. Surede bir ayet denk geldim beni dehşete düşürdü. İraçla aynı kökten geliyor. Uruç kökünden. Ne demek uruç? Uruç etmek, yükselmek. Mertebe yükselme gibi bir manası. Meleğin yükselişi gibi bir manası. Bu ve buna benzer manaları var. Bir gün Mekke içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle etrafında toplanıyorlar. Dalga geçmeye başlıyorlar, alay etmeye başlıyorlar falan o cihetlerde. Tabi alay etmenin onlar şey kısmında. Sizin diyorlar, ilahınız varsa haydi bakalım şimdi gelsin bana ceza versin diyorlar. Anladın mı alay çeşidini? Hani şimdi istiyorlar. Halbuki o an, o bulunan toplulukta Efendimiz Aleyhisselam olduğundan dolayı ve oradaki müşriklerin bir çoğunun çocuğu ilerideki iman ehli olacağından dolayı Allah Azze ve Celle oraya bir azap indirmiyor o anda. Efendimiz Aleyhisselam ve etrafındaki sahabelerle hani ne oldu? Rabbiniz azap verecekti, hani üzerimizden yağdıracaktı, kıyamet gönderecekti. Yani adeta cehennem azabına, haşre hatta öldükten sonra dirilmeye öyle değil mi? Kıyametin alametlerine vesaire bunların her birinin şuur eksikliği olacak şekilde haşa alay etmeye çalışıyorlar. İşte tam bu esnada bu sure nazil oluyor ve surenin içeriği haşrin, ahiretin dehşetini, şuurunu ve mücrim kişilerin, mücrim ne demek? Gülahkar. Günahkar kişilerin yani kimi söyleme göre işte sadece kafir, kimi söyleme göre cehennem yüzü görecek herkes için bu iddia geçerli müjrim diye kavramı o yüzden genişletmişler. Müjrim kişilerin, günahkar kişilerin yani bir cehennem yüzü görmesi imkan dahilinde olan kişilerin eğer o cehennem yüzünü görürse bu iddialarla karşılaşabileceğini belirtmiş. Bak şimdi, birbirlerine gösterilirler, günahkar kimse ister ki o gün azabından kurtuluş için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Yani yarabb sen onları ateşe at ama beni bu ateşe atma. Kurban olayım beni kurtar diyecekler. Fayda verecek mi? Burayı konuşalım. Zerre faydası olmayacak. Çünkü bu film bir kez çekiliyor denecek. Bu ayeti gördüm çok dehşete kapıldım. Niye? E, bizim evimizde de bir çocuk var. Ve anne ile çocuk arasındaki şefkati uzun bir süredir müşahede ediyorum. Ve sürekli hanıma sorarım yani neredeyse iki güne bir. Mesela yanına gittiğimde Çocuk uyuyordur. Şu an özlüyor musun derim. Bak şu an dediğimde nasıl biliyor musun Ömer? 10 dakika önce ecmel vera örümcek adam gibi her yere tırmanmış bütün evi yıkmış. Gerçekten peşinden koşması çok zor yani o kuvvetteki bir çocuğun. Şimdi bakıyorsun şu an özlüyor musun? Özlüyor ya canını verecek. Ölecek onun için yani. Tırnağı kopsa böyle ay benim canım gitsin de ona bir şey olmasın. Ve baktım bu ayetin dehşetini değil mi abi? İnsan zıttıyla nispet edince anlıyor. Dünya namına bu kadar kuvvetli bir şefkat verilmişken ahiret namına bu annenin bu anne yani benim evimdeki anne de dahil olmak üzere ama terasi şaşarsa benim evimdeki anne de dahil olmak üzere diyecek ki Allah'ım çocuğumu yak ama beni yakma diyecek. Çok akla uzak geliyor değil mi Sinan? Ayet bu ya. Kalbimizin buna uyumlu olmayışı gene uykuda olduğumuzun göstergesi. Çünkü bu ayetler fıtratla çok uyumludur. Bir algoritmik yazılım gibi düşün. Koyduğun anda çalışması lazım fıtratta. Beni hayrete düşürdü. Şimdi benim annem yani. Gerçekten ben dünyanın en kötü adamı olayım. Annem vazgeçmez benden. Öyle bir kadın. Zeyna gibi yani. Hakikaten atom karınca gibi yani. Şurada tırnağım kanadı desem gelir omuzlar. Ülke ülke gezdirir belki. Öyle fedakar kadın. Baktığında bu kadının da terazisi Allah göstermesin. Şaştığı anda diyecek ki Allah'ım bana bu azabı gösterme. Çocuğumu al, al, torunumu al hepsini yak. Ama bana göstermek işin hakikati burası işte. Dünyadaki ilizyon hali işin hakikati değil. İşin hakikati tam da burası. Yani bu nesebi bağın da arzi olduğunu anlamamız lazım. Basit bir sual. Ecmelvera'dan daha güzel daha tatlı dışarıda çok çocuk var ama ben onları değil Ecmel'i tercih ederim. Niye? niyesi Allah böyle yarattığından dolayı. Bu bağı yaratan Allah yaratmasını bildiği gibi koparmasını da bilir. O dehşet gününde koparmadan benim onu fidye olarak vermemi de sağlayabilir. Yani ayet çok dehşetli. Farkında mısınız? İnsan şurayı anlaması lazım. Dünyada benim birinci öz sorumluluğum çocuğum değil. Benim birinci öz sorumluluğum ailem değil. Benim birinci öz sorumluluğum bizzat kendim yani nefsim ve Allah arasındaki ilişki her şeyden önemli olan, her şeyden ama aklına ne geliyorsa benim birinci öz sorumluluğumu barındırıyor. Ama biz şu an birinci öz sorumluluk olarak Neyi koyuyoruz özellikle ahir zamanda? Garanti altına alınmış bir rızık bizim için birinci öz sorumluluk haline gelmiş durumda. Şimdi Allah, ben rızkına kefilim ama kabrine kefil değilim diyor. Bizim tavrımız tam zıt. Rızkımız garantide değil ama tavrımız garantide gibi. Şimdi sana bunu beyan eden bir yaratıcıya sen sürekli rızık endişesiyle davrandığında onun rahmetini, rezzakiyetini itham altında bulundurmuş oluyorsun. Ta Rahm-ı maderde değil mi? Anne rahminde bile biz mücadele mi ediyorduk rızık için? Hayır. Şimdi mesela rızık konuşması nasıl geçiyor? Perişanım, mücadele ediyorum, yırtıyorum. Sana garantide olduğunu söyleyip biraz mücadelenin içine saklamışken Allah, rızık olmazsa perişanım, bu bir mücadeledir, cedelleşmedir, perişan haldeyim gibi davrandığın anda Allah'ın verdiği rızık mantığına da çok aykırı düşüyor bu sefer işler. Şimdi rızığın hikmetini ve bereketini bir mücadelenin içine koymasaydı dünya boş ve sıkıcı bir hale gelecekti. Mesela rızık için biraz hareket etmem ve mücadele etmem gerekmeseydi Sinan. Bu tişörtü kim dikecekti? Bence dikmezdi o adam. Peki matematiği kim anlatacaktı? Ben anlatmazdım rızık gibi bir dert olmasaydı. Doğru mu abi? Demiri kim bükecekti? Arabayı kim yapacaktı? Yani insanların sürekli söylendiği işlerin hakikati hiç söylendikleri gibi değil. Rızık dediğin mesele dünyanın heyecanlı güzel çalışkan bir hale gelmesinde perde altına saklanmış lakin dirhem dirhem garanti edilmiş bir hakikatten ibarettir. Ama biz bu rızka bile endişe nazarıyla baktığımızda Allah'ın kaderini itham altında bulundurmuş oluyoruz. Hayatımızın birinci önceliğini buralara almış oluyoruz. Birinci önceliğimiz ne rızık, ne evrat, ne eğitim, ne ev almak. Faize girip ev almak değil mi? Birçok insan o faizle birinci ev almaya çalışanların hep söylediği cümleler böyle olmuyor mu? Abi ne yapayım evsiz mi kalayım? Yani Allah herkese hayırlısını versin. Ama ev almak farz değil ki. Faize girmemek farz ama. Buralardan uzaklaşıyor tabii ki zihin ve işin sonu Hafizan Allah böyle Allah'a dik durmaya çalışan herkese meydan okuyan ayetlerle denk gelmeyiz diye dua edeyim.